Dil ve Düşünce Dil, kültürün temel dinamiklerindendir. Milletlerin gücü, dil ve düşüncelerinin gücüyle doğru orantılıdır. Bir toplum dilde, düşüncede ne kadar zenginse, o kadar güçlü sayılır. Bir fert, kendi dilini ne kadar iyi kullanıyor ve başkalarıyla ne kadar rahat diyalog kurabiliyorsa, o ölçüde, kendi olarak kalmasını teminat altına almış demektir. Aslında dil insanın varlık ve hadiselere bakışını eşyanın hem bütün olarak hem de parçalar halinde ihsasını teminde de en önemli bir unsurdur. Hangi zaviyeden bakılırsa bakılsın dilin kültür hayatımızda belirleyici bir rol üstlendiği açıktır. Dil bir konuşma ve düşünme vasıtası olmanın yanında, geçmişteki zenginlikleri günümüze, bugünkü birikim ve yeni terkiplerimizi de geleceğe intikal ettirmede önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bir millet atalarından tevarüz ettiği ve şimdilerde de yeni terkip, yeni biçim, yeni şekillere sokarak değerlendirdiği, Topyekün zihni, fikri, ilmi, müktesebat ve zenginliklerini ancak bütün bunları kucaklayabilecek güçlü bir dille gerçekleştirebilir. Zira bir millet ne ölçüde zengin ve renkli bir dille konuşabiliyorsa o ölçüde düşünüyor, ne seviyede düşünüyorsa o çelçevede de konuşabiliyor demektir. Her toplum erisiyle doğrusuyla, Bugün konuşup düşündüklerine mihenge vurulmak, test edilmek ve korunmaya alınmak üzere yarınki nesillere intikal ettirir ki onca birikim ve müktesebat zayi olmasın, geçmiştekilerin ilim ve fikirlerinden istifade edilebilsin. Bugünkü yanlışların yanında dünkü doğrular görülüp değerlendirilsin ve gereksiz yere aynı yol birkaç kere yürünmesin aynı tecrübeler tekrar edilmesin, aynı eğriler ve doğrular sık sık yaşanmasın. Dil ve düşünce ile alakalı bu mülahazamız her millet için söz konusudur. Evet, her dil, gelişmişliği ve inkişafı ölçüsünde bağlı bulunduğu düşüncenin lisanı, bu düşünce de o dilin bir enstrümanıdır. Bir dil kendi iş dinamikleri ve her şeyi ifade edebilmesi açısından bütün zamanların gereklerini seslendirmeye yetmiyor. Ve dolayısıyla da o dili kullananlar bazı mazmunları ifadede söz sıkıntısı çekiyorlarsa o dil düşüncenin desteğinden mahrum. Onu kullananlar da dökülüp yollarda kalmaya mahkumdurlar. Evet eğer bugün kendimizi ifadede sadece çevremizden duyup öğrendiklerimizle ya da mevcut lügatlerdeki sözcüklerle yetinecek olursak, okullar, sanayi müesseseleri, ticaret fuarları, teknoloji hangarları gibi modern hayatın zaruri gördüğü pek çok alanda sessiz sessiz oturup etrafımızı dinleme mecburiyetinde kalırız ki, bu da içinde bulunduğumuz çağın, temel esasları kabul edilen bir kısım dinamiklere karşı alakasızlık ve dolayısıyla da muasır milletler karşısında elenip gitme demektir. Evet dün mutlaka bütün varidatıyla bugünlere taşınıp değerlendirilmeli, evde, sokakta, kahvehanede, bizim dünyamızla alakalı bütün duyup işittiklerimiz korunmaya alınmalı Geçmişten bize intikal eden Topyekün tarihi ve milli dinamiklerimiz mutlaka milli mefkûremizin ana atkıları olarak kullanılmalı ama yarınlara açılma, yaşıyor olduğumuz ve yaşayacağımız çağları kucaklama da katiyen ihmal edilmemelidir. Aslında dün mazideki çerçevesiyle artık geçmişte kalmıştır. Ev, sokak ve aile çevremizden elde edeceğimiz müktesebat, tam donanımlı olarak geleceğe koşma gibi bir çetin maratonda yeterli sayılamaz. Evet bunlar günlük yaşamımız adına kâfi görülebilir ama, topyekun bir hayatı kucaklama hesabına asla. Diliyle düşüncesiyle kendi çağını yaşayamayan gariplerin akıbeti, bugüne kadar hep hüsran ola gelmiştir. Bundan sonra da öyle olacaktır. Ayrıca dil ve düşünce kadar bunların yaygınlaştırılması da çok önemlidir. Düşünmeyen ve konuşmayan toplumlar adına hep başkaları konuşur ve düşünür. Düşünmeden konuşan yığınlar arasında mantık dilin tutsağı sayılır. Düşündüklerini ifade edemeyen bahtsızlarsa kendi acılarının esiridirler. Böylelerinin başkalarına yararlı olmalarıysa asla düşünülemez. Ne var ki her zaman rahat düşünebilen ve düşündüklerini ifade edebilen kimselerin mevcudiyeti de bir gerçektir. Ben şahsen bunların sayılarının çok fazla olduğu kanaatinde değilim. Onların da kendilerine göre bir hayli problemlerinin olduğunu söyleyebilirim. Bir kere elit görünümlü kimseler içinde yaşadıkları toplumdan tamamen kopuk olduklarından, kitleler hiçbir zaman onlara güvenmemekte. Hatta onların çoğu düşüncelerini fantezi, çoğu beyanlarını da alafranga bulmakta ve onlara ait her şeyi bir iç tepkiyle karşılamakta. Diğer yandan da bu aydınlar, herhangi bir yabancı kafasıyla düşünüp, kendi dilleriyle yazmaya çalıştıklarından, evde, sokakta, kahvehanede de halkın üslubuyla konuşma mecburiyetini hissettiklerinden, her zaman birkaç alemi birden yaşamakta ve adeta çok dünyalı bir görünüm sergilemektedirler ki, bir türlü kalplerini milletin kalbine ayarlayamadıklarından, içinde bulundukları toplumun söz ve beyan desenini tam ortaya koyamamakta ve sürekli, çelişkiler yaşamaktadırlar. Doğrusu kendi düşünce dünyalarında bir türlü tenakuzlardan kurtulamamış böylelerinin çevrelerine yararlı olamayacakları da açıktır. Aslında dilimizin dil olması kendi esprisine uygun olarak büyük çoğunluğun herhangi bir ifade sıkıntısına düşmeden onunla kendini anlatmasına bağlıdır. Maksadı değişik imalara, işaretlere yükleyerek, her konuyu izah ve tefsir üslubuyla anlatmaya çalışmakla beyan pazarında alışveriş yapılamayacağı açıktır. Aslında dil de diğer ilimler gibi zatî değeri olan bir fenomendir. Hatta onlardan da önemlidir ve katiyen ihmal edilmemelidir. Evet millet kendi dilini asla ilim dışı görmemeli ve kendi lisanını hem de hususi bir ihtimamla bilimler kategorisi içinde mütala ederek ilme dönüştürmeli ve kitlelerin zevkle, merakla yönelecekleri bir konu haline getirmelidir ki bu da ancak dile ait sözcüklerin derlenip toparlanmasına, dökümanların değerlendirilmesine, ve dilin kendi isprisine uygun iştikak yollarının gözden geçirilmesine, iştikak usullerinin belirlenmesine ve o dile ait kelimelerle ifade edilebilecek mazmumlarda asırlardan beri konuşula konuşula nüanslarıyla tam netleşmiş kelimelerin idiyumların tervic edilmesine bağlıdır ki bu hususların hemen hepsine saygılı olmak o milletin kendine, ve kendi kültürüne saygılı olması demektir. Saygılı olması demektir, zira o millet bizsek, bu sayede binlerce senelik lisanımız, kendine has kural ve kaideleriyle, fevkalade zengin, olabildiğine yumuşak, sıcak, severek konuşulan ve sevilerek dinlenen, dahası kendi iç mantığıyla çağımızın sesi soluğu olmasını bilen, ve nesilden nesile zevkle aktarılan bir dil haline gelecektir. Böyle bir husus pratikte zor görülse de, tecrübe ve ısrarlı uygulamalarla pek çok konu gibi onun da bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet, bu şekildeki bir beklenti, nazari planda ve salt mantık açısından her zaman mümkün görülse de, uygulamada bir kısım zorlukların olacağı açıktır. Zira bir şeyin mantıki olması başka, değişip gelişme, farklılaşıp olgunlaşma mantığına bağlı olması daha başkadır. Eğer bir konu sürekli gelişen, değişen hadiselerle alakalıysa, gelişme mantığı mutlak mantığın önüne geçirilerek, ona daha bir serbestliği verilmeli ve manevra alanı geniş tutulmalıdır. Aksine her biri birer canlı vaka olan, dil ve düşünce olguları duraklaşır, taşlaşır ve zamanla bütün bütün hayatiyetini kaybeder. Oysa ki dilin, milli düşünce ve tasavvurların oluşumunda, bu düşünce ve tasavvurların mantıki yapısında, fikri çatısında çok hayati tesirleri söz konusudur. Evet dilin, tarihsellik üstünde bir aşkınlıkta, ve her türlü müspet gelişmenin gereklerini olumlu şekilde cevap verecek kıvamda olması çok mühimdir. Kendi dillerinin köklerine bağlı olmanın yanında, ona bu seviyede genişlik ve esneklik kazandıran milletler, her zaman en sesli, en konuşkan ve düşünce bakımından da en dinamik toplumlar ola gelmiştir. Bundan sonra da başka türlü olması düşünülemez. İnsanoğlunun varlık ve hadiselere bakışı, bu bakışı yerinde değerlendirip birer bilgi kaynağı haline getirmesi, eşya ve bilim arasında gelip gidip sürekli bir şeyler üretmesi gibi zihni ve fikri aktiviteler, dil ve düşünce münasebetleri dediğimiz hususların esasını teşkil eder. Bu münasebetlerin iyi kavranıp iyi değerlendirilmesi, milletlerin ilim ve düşünce hayatları adına çok önemlidir. Bu, bizim milletimiz içinde her zaman en ehemmiyetli konulardan biri ola gelmiştir. Bir kere milletimiz adına gelecekteki beklentilerimizin gerçekleşmesi, büyük ölçüde bu aktiviteleri en iyi şekilde değerlendirmeye bağlıdır. Yakın bir gelecekte yepyeni esaslara dayalı ve aynı zamanda dünyaya da açık, engin bir düşünce çağının başlatılmasında, önemli bir adım sayılan bu çizgideki her faaliyet, bizi birkaç adım daha devletler muazenesindeki yerimize yaklaştıracaktır. Elverir ki biz, bir yandan dil ve düşünce arasındaki münasebetleri koruyup kollarken, diğer yandan da bugünü, dün ve yarın hesabına kusursuz bir şekilde değerlendirelim. Ne her eski eskimiştir mülahazasıyla atalım ne de bütün bütün geçmişe yönelerek her yeniye karşı kapılarımızı kapatalım. Aksine her zaman geçmişi en içten duygularla kucaklarken yarınları da gelişmelere ve değerlendirmelere açık bir mantıkla selamlayalım. Selamlayıp milli kültürümüzün dil ve düşünce gibi en önemli unsurlarını, Ali bir hatıra olan mazi ile yükselmesine baş koyduğumuz geleceği birbiriyle çatıştırmayalım ve birbirine feda etmeyelim. Evet, bir taraftan yeni çalışmalarla milli ruh köklerimizi tespit ederek onlara dayanmaya, hatta onları aşmaya uğraşırken, diğer taraftan da yaşamak için yenilenmek, Meyve verebilmek için her zaman canlı kalmak mevkûresiyle, gönüllerimiz, ruh ve mana köklerimizde, gözlerimiz, geleceğin ardarda arda ufukları ötesinde yaşamayı ve inkişaf etmeyi olmazsa olmaz ölçüsünde bir düstur kabul ederek, hiç bitmeyen bir açılma istiyakıyla yaşamalıyız ki hayatlarımızı onların yaşamasına bağladığımız gelecek nesilleri de. ...yaşatabilelim...